Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kardeşlerim, ibadet çeşitleriyle ilgili başlattığım ses kayıtlarının ikincisi, khauf dediğimiz korku, haşyet ve rahbettir. Arapça isimleriyle. Genelde korku diye isimlendirilir. Allah'u Teala'dan korkmak, dini makamların en faziletlerinden ve en büyüklerindendir. Allah azze ve celle kitabında seçkin kulları, melekler, peygamberler ve salih kimselerden bahsederken onların korku, haşyet ve rahbetlerini sadece Allah'a haskılıklarını belirtmiştir. Allahu Teala Nahl Suresi 50. ayette şöyle buyurmaktadır. Yehafun rabbehum min fawkihim ve yefalun ma Onlar üstlerindeki Fevklerindeki Rablerinden korkarlar ve emroldukları şeyleri yaparlar. Kendilerine ne emrediliyorsa onu yaparlar. Gene Enbiya Suresi 28. ayette de şöyle buyurmakta Ve min haşyetihi müşfikun Ve onlar Allah korkusundan dolayı titrerler. Allah Azze ve Celle bu korkunun tamamıyla yalnız kendisine has kılınmasını emretmiştir. Şöyle ki Maide Suresi 44. ayette felehatakhşavunnase vekhşun insanlardan korkmayın benden korkun buyurmuştur. Bakara suresi 40. ayette de ve iyya fehbeun yalnızca benden korkun buyurmuştur. Azericede. Haufun dışında rahbet ve haşiyet kelimelerinden de bahsetmiştik. Bunların her ikisi de korku manasına yakındır. Şöyle ki rahbet sonucu kaçmaya varan korkudur. Buna göre rahmet beraberinde bir eylem olan korkudur. Yani rahmet duyan kimse Allah'tan korkar ve onun kızacağı, öfkeleneceği şeylerden kaçar, onu terk eder. Buna rahmet deniyor. Bir de haşiyet vardır ki insanın içinde, içinin derinliklerinde korktuğu şeyin büyüklüğünü, hakimiyetinin mükemmelliğini bilmesine dayanan bir korkudur. Haşiyet duymak budur işte. Yani Rahman'ı Olabildiğince büyük görmek, onu tazim etmek, hakimiyetinin, hükmünün mükemmelliğini ve derinliğini bilip o şekilde korku bu O da haşrettir işte. Evet, ibadet olan korkunun anlamı Allah dilemedikçe Allah'tan başka hiçbir varlığın fayda veya zarar veremeyeceğine, gücü ve iradesiyle zarar verip faydalandırmaya kadir olan varlığın sadece Allah olduğuna inanmaktır. Bununla beraber Allah-u Teala mahlukatının bazısını diğer bazısına zarar dokundurmada sebep ve vasıta kılabilir. Bu da gene Allah'ın dilemesiyle noktadır. Evet korkunun bölümleri diye bir bölümümüz var. Korku dört kısımdır. Bunlardan birincisi gizli korkudur ki şudur o da beraberinde alçalma, boyun eğme ve sevgi olan korkudur. Bu korku işte ibadet olan korkudur. Yalnızca Allah'tan böyle korkulması gerekir ki bunun aksi durum, yani Allah'tan başka birilerinden alçalarak, boyun eğerek ve sevgi duyarak korku Allah'tan başkasından, gizliden gizliye korkmaktır. Allahu Teala dışında başkasının kudreti, meşiyeti yani dilemesi ve gizli gücüyle kendisine dilediği gibi hastalık veya fakirlik verebileceğine ya da canını alabileceğine inanmak gibi hususlar bu kısma girer. Korkunun ibadet olan kısmı budur. Bunun içerisinde Allah dilemedikçe Allah'ın dışındaki hiçbir varlığın fayda veya zarar veremeyeceğine inanmaktır. Aksi takdirde bu korkuda şirk koşmaktır. İbadette Allah Azze ve Celle'ye birilerini denk yapmaktır. Bunun içerisine tağuttan korkularak Allah'a itaatin terk edilmesi girer. Tedbir almakla beraber Cinlerin zarar vereceğinden korkulması bu kısma girer. Zarar verir endişesiyle bir ölüden korkmak veya uzakta bulunan gayip bir canlıdan korkulması bu kısma girer. Empoze edilen taş, ağaç, kabir gibi varlıklardan korkarak çaput ve ip bağlanması gibi davranışlar çeşidi çok olan bu hususa giren örneklerdendir. Bu kısım korkunun Allah'tan başkasına karşı duyulması asla caiz değildir. Çünkü bu uluhiyet yani ilahlığın gereklerindendir. Kim Allah'ın yanında ona benzer edindiği bir şeyden bu şekilde korkarsa işte o müşrik olur. Nitekim müşriklerin putlarına ve ilahlarına olan inançlarında bu inanç itikat vardı. Bakın Zümer Suresi 36. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki Ve yuhavvifûneke billedîne min dunih. Ve onlar seni Allah'ın dışında başkalarıyla korkutuyorlar. Yani ilahlarımız seni çarpar, sana zarar verir diye korkutmaya çalışıyorlardı. Özellikle aşmak gerekirse korkunun bu türü günümüzde türbelere tapınanlarda veya bazı tarikat mensubu olan kimselerde görülmektedir. Zira onlar Evliya diye isimlendirdikleri kimselerden veya Onların yerine geçmiş şeyhlerinden Allah'tan korkar gibi veya daha çok korkarlar. Mesela onlardan birisi gezeleyin evinde başörtüsünü açmaz bir kadın mesela. Niye? Şeyhi onu görür diye. Veya kendisine verilen dersi, ödevi, zikri, tesbihatı bu dersi çeker ki ben çekmezsem bunu bilir, görür, hisseder ve bana kızar diye. Bu tip korkular sadece Allah'ın güçletebileceği şeylerdir. Birilerine ona denk yapmak işte bu korku sebebiyledir ve ona adı şirktir. İkinci korku çeşidi insanın üzerine farz olan cihadı veya emri bil maruf ve nehyenil müker dediğimiz iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma işini, şer'i bir mazeret olmaksızın sadece insanlardan korktuğundan dolayı terk etmesi, Böyle bir korku Allah'ın hamd kıldığı bir korkudur. Nitekim şöyle buyurmuştur Rabbimiz Tebaraka ve Teala Alimran Suresi 175. ayette. İnne ma zalikumu şeytanun ve habifu in İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Öyleyse eğer mümin kimseler iseniz onlardan korkmayın benden korkun. Korkunun üçüncü türü Allah'ın kendisine asi gelenlere vaat ettiği cezadan korkmadır. Bu korku Allah'ın şu buyruğunda yer alan korkudur. İbrahim Suresi 14. ayet. Ve men khāfe maqāmi ve khāfe İşte bu yani zalimlerin ardından yer yerleştirilme makamından korkan ve tehdidimden korkan kimseler içindir buyuruyor Allahu Teala. Bir başka yerde Rahman Suresi 46. ayette velimen khafe maqame cennetan buyurmakta. Yani Rabbinin makamından, huzuruna durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. İşte bu korku iman mertebelerinin en yükseğidir. Ki korku ibadet diye geçen kısımda budur. Korku ibadetine gelince bu övülen korku ve yerilen korku olmak üzere ikiye ayrılır. Övülen korku içinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi barındırmayan korku. Yani kişi ne kadar günah işlerse işlesin, bu günahından dolayı Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. Ne kadar korkarsa korksun Rabbinden, bu korku onun rahmetine ümit bağlama ve rahmetinden ümit kesmemeyi gerektirmelidir. Aksi olursa bu yirilen korkudur, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi barındıran korkudur. Bazıları vardır, geçmişinde çok büyük kusurlar işlemiştir, hatalar işlemiştir. Ve kusurların affedilmeyeceği zannına kapılarak e, tabiri caizse battı balık yan gider, zihniyetli hareketler nasıl olsa bizim kurtuluşumuz yok diye bakar ve kötü hayatına daha da kötülükler ekleyerek devam eder. İşte bu yerilen korku kısmındandır. Yani bu kimse iman taşıyor, iman taşıdığı için zaten Allah'tan korkuyor ama bu korku ona öyle bir işlemiş tesir etmiş ki Allah'ın rahmetini terk etmiş, ondan ümit kesmiş. Hep azabını öncelemiş ve nasılsa bizim kurtuluşumuz yok diye bir saplantıya takılmış. Bilakis Allah Azze ve Celle bundan bizi sakıntırır, sakındırır. Allah'ın rahmetine ümit kesmememiz gerektiğini. Bununla beraber Allah'ın rahmetine güvenerek hatalı ısrarcı olmamayı veya itaatleri terk etmemeyi de aynı şekilde bize emreder. Korkunun dördüncü kısmı ise doğal korkudur. Beraberinde alçalma, sevgi, tazim ve boyun eğmeyi barındırmayan korkudur. Mesela birinin düşmandan korkması veya yırtıcı vahşi bir hayvandan korkması, göçük altında kalmaktan, boğulmaktan veya yanmaktan korkması veya başına bir silah dayanmasından korkması gibi şeyler. Bu fıtri, doğal korku kısmına girer. Fıtri korku duyulan şeye karşı tedbir alınır. Ancak bu korku kişinin mükellefiyetinden, hiçbir şeyi terk ettirmemelidir. Çünkü savaşta bile Allah Azze ve Celle bize namazı terk etmemeyi mutlaka olabilecek tarzıyla namazı kılmamızı emretmektedir. Dolayısıyla Allah korkusu daima bu fıtri, doğal korkunun önünde olmalıdır. Bunu ifade eden tarza Nebimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemden gelen çok değerli bir ikaz var üzere İmam Tirmizi'nin ve Ahmet'in rivayet ettiği sahih bir hadiste. İbn-i Abbas radiyallahu aleyhi ve teala şöyle demiştir Nebim Aleyhisselatü Vesselam. Ey çocuk Allah'ı koruyup gözet ki yani Allah'ın hakkını koruyup gözet ki Allah da seni korusun. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın. Bir şey istediğin vakit ondan iste. Bil ki ümmet sana bir şey ile fayda vermek üzere bir araya gelse Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında asla fayda veremezler. Ve gene bunun aksi ümmet sahibi bir şeyle zarar vermek üzere bir araya gelse, Allah'ın senin için yazdığı şeyin dışında asla zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırıldı ve defterler kurdu. Hadis o kadar açık, o kadar net, o kadar izah edici ki, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel izah etmiş. Bütün insanlık veya ümmet zarar vermek için toplansalar, kararlaştırsalar, işbirliği yapsalar, ancak Allah'ın yazdığı kadar, delediği kadar zarar verebilirler. Bu imandır işte. Allah'ın dışında hiçbir varlık kendi başına Allah dilemek sizin ne fayda verebilir ne de zarar verebilir. Aksi bir inanış bizim korku ibadetini iyi anlamadığımızın göstermesidir. Dolayısıyla mahlukatın kendi gücü ve dilemesiyle zarar verebileceğine inanmayacağız. Mahlukattan korkarak o mahlukatı Allah'a ortak kılma Hatasına düşmeyeceğiz. Bilakis Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkmak demek Allah'a itaate yönlendirecek bir duyguyu taşımak demektir. Allah'ın gazabını gerektirecek işleri terk etmeyi gerektiren bir duygudur. Dolayısıyla Allah'tan korkan bir kimsenin göstergesi Allah'a itaate yönelmek ve Allah'a gazaba getirecek, kızdıracak şeyleri terk etmektir allah Teala bizleri hakkıyla sadece ve sadece kendinden korkan Tümah vokatına tenezzül etmeye. Kullanına kılsın. Ekolun gavrülü fâdâ. Es-sâvı fîllâhü âzîm Ve-lekum ve-lis-sâhîr el-mûmeneyn. Subhânekeallâhu mâdû bihamdû. Şedü enlâ ilâh illâh'in. Es-sâvı fîl-kû tûb ileyh. Âhîr-ü davânâ enl-hâmdülillâhi rabbi lâhî.